Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma ismihi şey'un fi'l ardı ve la sema. Ve semi'ul alim. Mütedey müslümanlar, bu akşam sizlere zekat konusundan bahsedeceğiz. 2012 yılın Ramazan ayının 17. gecesine 16. gecesine rastlayan bu gece de inşallah zekat konusunu işleyeceğiz. yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve ma umiru illa li ya'budu Allah'a muhlisinen le'd-din kullar İhlaslı bir şekilde sadece ve sadece Allah'a kulluk etmekten başka bir şeyle emir olunmadılar. Dini sadece Allah'a ait kılma konusunda bu konuda gösterecek oldukları inanç ve kararlılıktan başka Tasdik ve takrirden başka bir şeyle emir olunmadılar. Hunefe, tevhid ehli olarak, dini sadece Allah'a has kılma, yani yaşam tarzının Allah tarafından belirlenmesi, insanın hayatında uymuş olduğu kuralların Allah tarafından belirlenmesi, haramların, yani yasakların, helalların, mübahların Allah tarafından belirlenmesi konusunu tasdik etmekten başka bu konuyu Allah'a bırakmaktan başka bir şey ile emir olunmadılar kullar. وَيُقِيمُ الصَّلَاةِ Namazı ikame etmeleri وَيُعْتُ <وَيُطُزَّكَات> zekat Zekatı vermeleri konusunda emir olundular. Ve zalika dinul kıyme. işte dop doğru, dost doğru dinde budur bu kaydeleri içerir. O zaman dini sadece Allah'a bırakmak, dinin kurallarını koymayı sadece Allah'a bırakmak Dinin emirlerini sadece Allah'a bırakmak dinin dost doğru olma özelliğidir. Eğer bir dinde çeşitli kullar, insanlar söz sahibi ise dinin kurallarını, bir takım kurallarını en azından insanlar belirliyor ise veya izimler, görüşler, teoriler belirliyor ise o din kayyım olan din değildir. Dost doğru olan din değildir. Dinin dost doğru olabilmesi için kaynağını Yüce Allah'tan alması, kurallarını Yüce Allah'tan alması, buyruklarını, emirlerini, nehirlerini, Yüce Allah'tan alması Gereklidir Her müminin görevi Dini Allah'a bırakmaktır Dinin kurallarını koyarken Bu yetkiyi Allah'a bırakmaktır Ve onun Resulüne bırakmaktır Bugün vahiy kesildiğine göre Bugün Allah'ın Resulü aramızda olmadığına göre Allah'ın bize göndermiş olduğu kitap bizim ölçümüzdür. Resulünün buyurmuş olduğu hadis-i şerifler, fiiller, sözler, takriller, tavsiyeler, emirler ve nehiiler bizim ölçümüzdür. Bunun haricinde dine insanların görüşlerini sokmayız. Buna müsaade etmeyiz. Dine Bırakalım şu insan dinin şu kuralını değiştirsin, şu kuralı efendim kendi kafasına göre yorumlasın. Böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir şey olursa Hristiyanlar ve Yahudiler gibi oluruz. Çünkü Yahudilerin ellerinde sağlam bir kitabı dahi kalmadı. Neden? Önüne gelen Tevrat yazdı. Önüne gelen Tevrat'ı yorumladı. Önüne gelen Bu da Tevrat'tan bir ayet idi Diye iddia etmeye başladı Onlarca yüzlerce binlerce Tevrat yazıldı Hristiyanlar hakeza Önüne gelen bir İncil yazdı Bu da vardı Bu da bir ayetti Bu da inmişti Felanca şahittir Fişmanca şahittir gibi Yalanlarla Birçok İncil ayeti Gündeme geldi Ve Onların da kitapları tamamen bozuldu. Bir tane asıl orijinal bir kitap dahi yeryüzünde bugün mevcut değildir. Evet. Çocuklar ses yapmayın. Dinleyin bakalım. Değerli kardeşlerim yine aynı konuyla, konuyla ilişkin olarak Yüce Rabbimiz başka bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ve aqimus salate ve atuz zeka. Namazı ikame edin, namazı kıldın, namazı emredin, namazı kılın, emredin. Yani burada şu sadece namazı kılma ey Müslümanlar namazı kılın diye bunu tercüme etmek doğru değil. İkame etmek. İkame etmek bir, şeyi, bir şeyin yapılmasını sağlamak. Bir şeyin yapılmasını emretmektir. Dolayısıyla namaz emredilen bir ibadettir. Allah tarafından bize emredilen ve bizim de annelerin de babaların da büyüklerin de toplumda söz sahibi insanların da alimlerin de görevi, davetçilerin de görevi aynen emir yapmaktır, emir buyurmaktır. Allahu Teala bu yetkiyi vermiştir. اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُ السَّلَةِ Yer gücünde iktidar yapmış olduğumuz güçler, insanlar namazı kıldırırlar diyor allah Teala. Namazı kılarlar demiyor. اَقَامُ السَّلَةِ Namazı kıldırırlar. Yani insanları namaza davet ederler. Bunda bir kötülük yok. İnsanları Allah'a davet etmede bir kötülük yok. İnsanları Allah'ın karşısında Kıyama durmaya davet etmede, rüküye durmaya davet etmede, secdeye gitmeye davet etmede hiçbir sakınca ve hiçbir kötülük yok. Ve Allah adına, Allah adına yeryüzündeki iktidar sahipleri Allah'ın emirlerini aynen insanlara emir buyururlar ki... Tıpkı Allah nasıl emir buyurduysa, emir buyurarak o kulların cennete girmesini bir şekilde kolaylaştırdıysa, onların nefislerine kanmamaları için biraz zorlayıcı tedbirler ve önlemler aldıysa, iktidarlar da insanların cennete girmesi için bazı tedbirler, tavsiyeler almak durumundadırlar. Ve bu ayette dikkat çeken önemli bir gerçek daha Namaz ve zekatın daima yan yana zikredilmesi İslam'da en büyük ibadet Namaz ibadetidir Yani öyle bir ibadettir ki namaz ibadeti Namazı terk edenin Dinden çıkması söz konusudur diyen alimler var her ne kadar bu hadisi buna dair hadis-i şerifleri yorumlar iken e, küfrün ne kufur gerçek küfür olmayan bir küfür ile veya küfrün ameli ameli bir küfür ile küfre düşer amel aksiyon küfrüne düşer gibi daha yumuşak yorumlar olsa da çok sert yorumlarda vardır. Yani hadisin görüldüğü şekliyle alan alimler çoktur. Hangi hadistir bu? İnne beyne şirki ve raculi İnne beyne şirki ve'l-kufri ve'l-raculi terkü salati ve men terekeha vakat kefar Kişi ile şirk ve küfür arasında onun namaz kılması vardır namazı terk eden küfe düşer diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte bu hadis-i şerif hakkında yorumlar biraz önceki yorumlar yapılmaktadır onları da belirtmiş olalım öyle bir ibadet ki namaz onunla birlikte zekat yan yana zikredilmiş o zaman zekat da namaz gibi önemli bir ibadettir Zekat da namaz gibi önemli bir ibadettir değerli kardeşlerim. Biraz sonra konuyla ilgili hadis-i şerifler de okuyacağız inşallah. Şimdilik sadece namazla yakın ve Kur'an'da daima namazla birlikte zekatın da yan yana zikredildiğini söylemekle yetinelim. Biraz sonra inşallah vakit olursa Allah izin ederse Zikatın önemiyle ilişkin olarak ayetler ve hadisler serdetmeye devam edeceğiz. Bu ayeti kerimeyi tekrar söyleyeyim. Wa aqimussalata ve atuzekata ve aqridullaha qarzan hasana. Namazı kıldırın, kılın, kıldırın. Zekatı verin. Zekatı verin ve verdirin aynı zamanda. Wa aqridullaha qarzan hasana. Allah'a zekat vermek suretiyle Allah'a borç vermiş olun Allah'a borç vermiş olun yani Allah'a Allah için verdiğinden dolayı zekatını Allah'ın emrine istinaden onun emrini yerine getirmek için verdiğinden dolayı Allah'a borç vermiş oluyorsun evet bayan kardeşlerimiz ses yapmayalım dinleyelim bu zekat size lazım Evet, sohbet yapmayalım camide, camide sadece verilen dini nasihatleri, vaazları dinleyelim. Yoksa e, bu durum, yani camiye gelmemiz lehimizde olmaz. Camiye gelen insan Allah için gelir, laf için gelmez. Camide dünya kelamı asla yapılmaz. Cami Allah'ın zikredildiği yerdir. Ve biz burada ayet-i kerimeleri söylüyoruz, ifade etmeye çalışıyoruz. Şeytan da diyor ki, şu insanları meşgul edeyim de şu ayetleri duymasınlar diyor. Şeytana müsaade etmeyelim değerli kardeşlerim. Zekat vermek suretiyle Allah'a borç vermiş oluyoruz. Bunun karşılığını ahirette yüce Rabbimiz misliyle fazlasıyla bize geri iade edecektir. Allahu Teala bunun bir şekilde senin cebinden çıkıp kaybolan bir mal olmadığını vurguluyor. Allah'a boş verdin diyor. Ahirette karşını alacaksın diyor. Ve ma tuqaddimu li anfusikum min hayrin tajidehu 'indallah. O hayran ve azam Allah için takdim etmiş olduğunuz her hayır, her sadaka, her zekat yapmış olduğunuz her fiiliyat her ibadet Allah katında daha mükafatı büyümüş olarak karşılığı kat kat büyümüş olarak daha hayırlı olarak daha büyük bir iş daha büyük bir mükafat olarak sizlere dönüş yapacaktır ahirette bunun tabi dünyada dönüşü vardır ama esas dönüşü mükafatın esas dönüşü ahirettedir ve stagfiru tayy edin tövbe edin müzemmil suresinde buyuruyor 20. ayette bu e, emrini yüce Rabbimiz yine başka bir ayet-i kerimede ve ma ataytum min riban lirbu fi amwalin nas fe la yrbu indallahi ve ma ataahum min zekat تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولَٰيكَ هُمُ المضعفون. Bu ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رِبَةً لِيَرْبُوا fi أَمْوَالِ nas, فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ İnsanlardan faiz almak için bir menfaat sağlamak için veya onların onların üzerinden paranın üzerinden bir para faiz parası kazanmak için vermiş olduğunuz paralar Allah katında değerli değildir karşılığı yoktur hiçbir hükmü yoktur çünkü bir menfaat gereği bir faiz gereği bir fazlalık gereği olarak bunu yapıyorsun Allah rızası için yapmıyorsun dolayısıyla bu faizine verilen bir ahbap dost kredisi faizle alıyorsun. Bu hem haram hem günah. Allah katında hiçbir ecri yok ama cezası da var. Peki ve ma ataytum min zekatin turidun Allah. Allah'ın vecihi keremi için, Allah'ın rızası için fakire, yoksullara mallarınızdan zekat verirseniz ne olur? İşte onlar Gerçek faizi alanlardır Hani ne faiz demek Artım demek artı değer Onlar gerçek artı değere Sahip olanlardır Allah katında Allah katında onların ecirleri Bir artı değer olarak Vermiş oldukları parada, Paranın üzerine Bir artı değer olarak Kendilerine ihsan edilecek Verilecektir Allah katında makbul bir ibadet Olacaktır işte gerçek paralarına para katanlar Gerçek para biriktirenler Sermayelerine Sermaye biriktirenler Zekatını verenlerdir Zekatını verenler sermayesini biriktirmiş olur Çünkü ahiretini Sigorta yapıyor ahiretini Ahirette Kendini emekli yapacak orada ikramiyesini alacak İkramiyesini alacak İkramiyesi cennet olacak Cennette köşkler olacak İkramiyesi cehennemden Cehennem azabından ateşinden kurtuluş olacak bu dünyada zekatı verirsen kendini sigorta yapmış olursun ahiretteki hayat sigortanı bu şekilde ödemiş olursun değerli kardeşlerim maalesef azallah insanlar zekatı unuttular Zekat veren yüzde Kaç var bilmiyorum yani yüzde üç mü yüzde dört mü ya Artık tekrar kalmana indi Bu mal bu mülk Bizden davacıdır Zekat Malın kiridir. Zekat Verilmek suretiyle Mal Bereketlenmiş olur Ömür bereketlenmiş olur Ahirette kazanmış olduğumuz bu mallar bizden davacı olmazlar. O yüzden az veya çok yani ne kadarsa bunun hesabı, hesabı yapılıp zekat verilmelidir. Verilen zekat kaybolan bir mal değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meyankusul mal men sadaka verilen zekattan veya sadakadan dolayı mal asla azalmaz diyor. Azalmayacağı gibi bu ayet-i de zekatını verenler mallarını çoğaltırlar diyor. Zekatını veren insanın malı çoğalır. Gerçekten ahirette çok büyük çoğalmış bir sevap olarak kendisine dönüşü vardır zekatın değerli kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buniyel İslam'u ala khams İslam beş temel üzerine kurulmuştur. Bina edilmiştir. Ey Allah, Allah'ı birleme üzerine İslam bina edilmiştir. Allah bir. İslam'ın ilk temeli Allah'ın bir olduğunu kabul etmek. Ve ikamez salah Bunu yaptıktan sonra namazı ikame etmek, kılmak, kıldırmak İslam'ın ikinci önemli şartıdır. Ve itaiz zeka Zekatı vermekte İslam'ın üçüncü önemli şartı ve sıyan e, Ramazan Ramazan orucunu tutmak dördüncü şartı ve binası ve hac şartı değerli kardeşlerim. Değerli müminler, ezan okunduğu için olayın daha ilmi boyutuna değil de Birkaç genel hatırlatmayla sohbetimizi bitireceğiz. Tahılların zekatı nasıldır? Eğer tahıllar, buğday, arpa, çavdar neyse, pirinç, eğer suluyorsanız değerli kardeşlerim, 20'de, biri zeka, 20'de, 20'de birini zekat verirsiniz, suluyorsanız, sulamıyorsanız, gökten gelen yağmurla yetişiyorsa, onda birini Öşür dediğimiz zekatını verirsiniz değerli kardeş. bu. Meyvelerin, sebzelerin zekatı yok. Fakat meyveyle, sebzeyle ticaret yapıyor isen, onu pazarda satıyorsan kazanmış olduğun paranın zekatı var. Hayvanlara gelince, 40 koyunda bir koyun zekat, 5 devam varsa yine onda zekat var. 30 tane ineğin varsa yine onun zekatı var. Mallardan nisap bu. Peki altın, altın değerli kardeşlerim, altının var. 80.14 gram altının varsa bazı mezheplerde 85 gram nisap miktarına ulaştın demektir. 40 da birini veya %2.5'u aynı şekilde aynı hesaptır. %2.5'unu veya 40 da birini zekat olarak vereceksin demektir. Peki gelinlerimize, kızlarımıza almış olduğumuz küpeler, bilezikler şunlar bunlar. Süs eşyası, bunlar zekatı var mı? Tercih edilen görüşe göre süs eşyası ol olarak alınan ve kullanılan takıların da zekatı vardır. Çünkü onlarda bir variyettir. Onların da parasal bir karşılığı vardır. Geri kaldı para. Paranın zekatı nasıldır değerli kardeşlerim? Paranın zekatı, bazı mezheplerde paranın zekatının miktarı çok düşüktür. Çok düşüktür. Aşağı yukarı... 10 milyonu olan zekat verir. 10, yani 10 lira mesela. Fakat e, Hanefi mezhebinde paranın miktarı altına endekslenmiştir. Dolayısıyla 80.14 gram alacak kadar bir paran var ise ve bu para üzerinden bir yıl geçtiyse bu paranın da 40'ta birini veya %2.5'unu zekat olarak vermek üzerimize vaciptir değerli kardeşlerim. Konu çok uzun. Tabii ki Hocamız da bugün bu konuyla ilgili cemaatimize sunum yaptı. O yüzden bunları okuyalım. Biz anlatamıyoruz. Vakit yok. Şimdi namaz kılmamız lazım. Çok konuyla ilgili çok önemli, can böyle yakıcı şeyler var. Tehditler var. Zekatı vermeyenler konusunda. Gerçekten. Üstten Hülefayi Raşidinden ne diyorlar? Zekat ile namazı birbirinden ayırana savaş açarım diyor. Gerçekten öyle. Namaz gibi önemli bir ibadet. Fakirler, yoksullar bizim zekatlarımızı bekliyorlar. Hem onların gönlü olsun, hem bizim ahirette gönlümüz olsun. Korkmayalım, aç kalmayız, açık kalmayız. Zekatlarımızı verirsek mutlu oluruz. Malımız bereketlenir. Hayatımız daha müreffeh olur. Yani Peygamberimizin garantisi var. Mayan kusur malimin sadaka, sadakadan mal eksik olmaz diyor. Eksilmez diyor. Herkes düşünsün. Varsa hocalarımızdan tabii ki yardım alsınlar. Mallarını hesaplattırma konusunda işte müftülüğümüzden müftü bey, beyden efendim hocamızdan yardım alabilirler. Hesaplattırırlar. Neyse herkes zekatını fakir vukara versin. Bu da ahirette onun için büyük bir yatırım olacak değerli kardeşlerim. Bundan kendimizi mahrum etmeyelim. Bu mallar aleyhimize şahitlik etmesin. Allah cümlemizi Namazını kılan, zekatını veren ve zekatı makbul olan, namazı makbul olan kullardan eylesin. Bu ahır davana ve sallallahu ala El Fatiha.